Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Es salatu ve selam Ala seyyidil murselin Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli kardeşlerimiz Sevenlerimiz Eyüel velet dersinden İmam Gazali Hazretlerinin nasihatlerinden devam edeceğiz Tabi sadece onun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 اِنْ لَمْ تَصْرَفُوا ف۪ي طَعَةِ Birinci zehep isimdir altı mahasına. İkinci zehep fiildir zehbe gitti mahasına. Yani sonlarında cezimle durduğun zaman denk geliyor. Vakit altından daha pahalıdır, kıymetlidir. Sen onu Allah'ın taatini uğrunda harcamasan boşuna geçip gider. Bir daha da dönüşü yok. Telafisi yok.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 قال يا ربي ارجعون آية وار